Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Evet, bugün öğrenci teşvikleri, evlilik teşvikleri meselelerine biraz ekonomik olarak girelim. Öğrencilere öğrenim kredisi borcunun silineceği haberi vardı. Üniversite öğrencisine evlenmesi halinde girelim. Müjde diye verilen mesela üniversite öğrencisine evlilik kredisi müjdesi verilen ve çok da hoş fotoğraflarla, düğün fotoğraflarıyla süslü haberler görüyorduk mesela Yeni Şafak'ta falan. Ve bir de senin de daha çok çocuk, daha çok çalışan kadın diye yazdığın bir yazı vardı. Bunlar üzerinden belki de son gelişmelere de kısaca değinebiliriz evet. öğrenci evleri meselesine. Bence oldukça e, eğlenceli bir hal almaya başladı e, bu toplum mühendisliği. E, yani bir bakıma dramatik tabii ama e, şimdi şöyle bir e, çıkmaz da karşı karşıya e, yani hem bu öğrenci iktidar AK, AK Parti iktidar hem bu öğrencileri evlenmeye teşvik etmek üniversite öğrencilerini hem işte bu Tabi arkası planında üç çocuk meselesi ve yaşlanan nüfus meselesi var. Şimdi şöyle belki bir özet yapmakta yarar var dinleyiciler açısından. Tamam Türkiye toplumu yaşlanıyor. Bu bir vaka ve bu bir sorun. Bugün belki bunu hissetmeyeceğiz ama özellikle 2030'lara doğru, 2030'larda özellikle Ee, şöyle e, özetleyeyim e, Durumu şu anda 65 yaşın Üstünde %8'i aşağı yukarı Nüfusun ee, Bu e, rakam 2 katına Çıkacak tabi e, sayı olarak e, Yaşlı nüfus sayısı 2 katından Da fazla artacak bu pay, %16 15 16'ya çıkacak evet. ee, Şimdi bunu Türkiye'ye şöyle bir soru Tabi bu Türkiye'ye özgü bir durum değil Avrupa'da yaşlanıyor Şu Japonya çok daha Bu sorunla erken yüz yüze geldi. Fakat onların şöyle bir avantajı tabii var. E, gelişmelerini tamamladılar yaşlanmaya başladıklarında. Yani 40 bin dolara geldiler 30-40 bin dolara. Şimdi Türkiye bunu böyle 20 bin dolar civarında yakalandığında böyle bir yaşlanma durumuna ki bu muhtemel çok. E, tabii daha e, daha büyük sıkıntılar, daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak bu E, emekli nüfusun büyük emekli nüfusu nasıl e, askeri bir şeyle değil mi refah düzeyini onlara e, sağlayacak e, bu bu sorun tamam bu, buna benim de bir şahsen itirazım yok peki ne yapabiliriz yani bunu, bunu düşünmek şimdiden planlamak meşru bu olay şimdi buradan Bir şey şeyin Çözümü AK Parti'nin Özellikle Başbakan üç çocuk meselesini bu Buradan yola çıkarak Bu sorundan yola çıkarak ortaya attı Fakat bu çocuk meselesi Öyle bir hal aldı ki Giderek tabi Şeye yani bir toplum Mühendisliğine ayrıca bir ahlak Şeyine Yeni bir ahlaki düzene Şey etti Vardı Bunun daha doğrusu savunmasına geldi olaylar. Şimdi işin şaşırtıcı yönü... ...dramatik yönü bu. Yani evet. yeni derken tabii bunu... ...özellikle... ...Osmanlı tarihinden... ...çok sayıda olayla... ...yüzlerce yıl boyunca bu tartışmaların... ...bu konunun... ...ne kadar ele alındığını da... ...biliyoruz yani devlet... ...din elden gidiyor... Evet, başlığı e, altında. E, evet, Yani çıkış noktası Ahlak belki yani. meşru bir çıkış noktası ama dediğim gibi şimdi ne yapılmaya çalışılıyor? Daha çok çocuk isteniyor. Peki nasıl yapacaksın? İşte evet, bu batıda da bir takım ülkeler çok hızlı düştüğü için doğurganlık oranı. Ama bunun bu sorunla baş etmeye çalıştılar. Bir takım teşvikler verdiler şu bu falan. Fakat bakıyorsun 4-5 tane başarılı ülke var Fransa var Hollanda var falan Fakat çok şey miktarda Sınırlı miktarda şeyi arttırmayı Başarmışlar doğurganlık oranını yani Mesela Hollanda rakamını Hatırlıyorum işte 1.5'lara kadar Düşmüş şimdi işte 1.8'e falan Çıkartabilmişler 2.1'in altında yani onu da dinleyicilere hatırlatalım. 2.1'in altına düştüğü zaman doğurganlık oranı, bürüt doğurganlık oranı. Yani bunun ölçüsü şu doğurganlık çağındaki kadın başına düşen çocuk sayısı. Bunun altına düştüğü zaman zaten nüfusun yaşlanması daha da hızlanıyor. Şimdi zaten yaşlanmayı yani nüfusun içinde yaşlı bireylerin payının artmasını zaten engelleyemeyeceğiz. Olsa, olsa bu önlemlerle bunu geciktireceğiz. Bir zaman tanıyacak Türkiye'ye adeta. Hani o arada belki daha hızlı işte gelişiriz falan filan. Şimdi orada diğer bu işin diğer boyutu onu da destekliyor. Zaten yani çelişki bir anlamda da orada AK Parti hükümeti bir taraftan da kadınların daha fazla kadın çalışmasını istiyor. Çünkü daha şu anda Çalışan kadın sayısı aşağı yukarı e, her 100 kadından 30'u çalışıyor. Halbuki bu en düşük oranlar işte Güney Avrupa'da görüyoruz bunu. İtalya ve Yunanistan Avrupa'nın en düşük kadın e, katılım oranlarına sahip. Üç katılım oranı bu %55 civarında. Şimdi arada hala muazzam bir gap var ve Türkiye burada hızlı giderse bu şeyi de Hem büyümesini hızlandırır hem daha çok insan çalışacağı için emekliler, emekli maaşlarını ödemek daha kolaylaşır. Şimdi bir taraftan bunu da istiyor. Bu çok doğru bir şey tabii. Ben de şahsen çok destekliyorum. Şimdi bunlara, teşvik, yani dolayısıyla bunların hepsini bir arada yapmak için bir takım teşvikler düşünmeye başladık. İşte teşviklerden bir tanesi bu her ikisini de üstelik hem çalışan kadın sayısını destekler hem daha çok çocuk imkan verir. Kreş, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak, kreşleri çoğaltmak, mümkünse ucuzlatmak. Yani biz mesela kupon Betam'dan yaptığımız çalışmada kupon öneriyoruz. İşte ne bileyim 200-300 lira İşte belli bir yaşta çocuğu olan ve çalışan, kayıtlı çalışan her kadına aylık bir kupon verilsin. Kreş kuponu gitsin o da istediği kreşe çocuğunu versin. Kreş de o kuponu devletten tahsil etsin. Mesela bu bir yöntem ve çok olumlu çünkü okul öncesi eğitimde de çok geri Türkiye. Ve biliyoruz ki bu ileride eğitimin kalitesi çocukların eğitim düzeyleri itibariyle okul öncesi eğitim çok önemli. Şimdi dolayısıyla mesela bu çok e, iyi bir teşvik. Fakat bunun dışında e, ne yapalım ne yapalım işte orada zaten e, işin ahlak boyutu muhafazakarlık daha doğrusu diyelim boyutu gündeme geliyor. E, e Şeyleri e, erken evliliği gençleri evliliğe teşvik edelim böylece e, evlenme yaşı giderek e, ötelenen evlenme yaşını aşağıya çekelim. Ondan sonra bunlar çocuk da yaparlar. Çocuklar için e, evde evli, genç evliliğe destek verelim. Evet. Şimdi bu, bütün e, hikaye bu. Hı. Genç evliliğe destek verelim. E, ne yapalım? 10 bin lira bir kere faizsiz kredi verelim. Her evlenen gence 15'te 24, şey 18'de 24 yaş arasında. Ondan sonra. E bu da yetmez. Ne yapalım? E öğrenciler, üniversite öğrencileri okuma süreleri uzuyor. E bunların evliliği de gecikiyor. E o zaman bunlar okurken evlendirelim bunları. Evlenme teşvik edelim. E ne yapalım? İşte kredi e, yurtta bedava kalsınlar. O da nasıl olacak? Yani garabetin bin bin para. Hem evlenecekler, hem kız kız yurdunda gelin kız yurdunda kalmaya devam edecek. Damat da erkek yurdunda kalmaya devam edecek. Yurtlar bedavaya gelecek. Kredi borçları varsa silinecek. Ondan sonra işte kredi destekleri şey diyecek, bursa dönüştürülecek falan. Şimdi bu bu inanılır gibi değil. Yani Çünkü bu bunun... Ciddi yani, olarak e öneriliyor mu bu? yani Yani öğrencinin, şimdi mesela Yeni Şafak gazetesinde işte üniversite öğrencisinin evlilik kredisi müjdesi diye son derece absürt bir sürreel sayılabilecek bir fotoğraf eşliğinde bir nikah, Gülen Çocuklar nikahta. Evet. Eşliğinde verilmiş bir haberde yani evli öğrencilere müjde deniyor. Barınma ücreti alınmayacak, kredi evet. alıyorsa bursa çevirecekleri bir çalışma yapıyoruz filan diyor evet. Suat Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı. Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da işte bu öğrenim kredisi borcunu silecek ve erken evlendirilecek. Aman bu Masal gibi bir şey yani. Yani hakikaten masal gibi sürekli. Çok aptısın absürt yani. Çünkü bunun bir kere yan etkili. Bir kere bu bunlar hadi diyelim evlendiler, çocuk da doğurdular bu çocuk. hangi kız yurtunda mı kalacak, annesinin <gülüyor> yanında mı kalacak? E bunlar bir eve çıkmaya kalksalar, bunlar öğrenci. Bunların kirasında mı devlet verecek? Ya yani, tutarlı olmak istiyorsa devlet onu da söylemeli. Çocuk ö, ö, ö, evlenen ö, üniversite öğrencilerinin çocuk sahibi olduklarında ö, işte kiraya çıkmaları için devlet destek verecektir diyesin bari değil mi? Yani tutarlı olmak istiyorsa <gülüyor> bunun sonu yok tabii. Bir de şu ö, şey tarafı ö, olumsuz tarafı ve ö, şeyi eğitim sürelerini uzatabilir. Yani ö, şimdi düşünebiliyor musun? Geçinmeyle mi uğraşacaklar yoksa. Üniversitelerini Eğitimlerini bitirmekle mi uğraşacaklar Yani bu Neden böyle Bunlar Yani bunun arka planında Tabi şey ortaya çıkıyor işte işin zaten dramatik boyutu Orada ya bunlar zaten işte birlikte oluyorlar Bu öğrenci genç üniversite öğrencisi Bu yaygınlaştı Bana öyle geliyor ki Anadolu'dan sorun Çıkmaya başladı bu Anadolu'da Üniversiteler hızla yaygınlaşınca Orada bir böyle e, tabi genç e, üniversite nüfusu oluştu kızda erkekli. Bu oradaki toplumsal normları anladığım kadarıyla ahlak normlarını o kasaba normu diyelim bunu Anadolu kasaba normu bunları zorlamaya başladı. Yani bu, bütün bunların arka planında bence bu, bu, bu sorun var. Yani bunlar kendiliklerinden bunu çıkartmıyorlar kendi muhafazakar tabanlarından anlaşılan öyle anlaşılıyor ciddi şeyler var. Baskılar var Dolayısıyla böyle bir absürt Şey Bir dizi absürt Düzenleme Gündeme gelmiş durumda Ama bunun tabi sonu yok Yani Bunu nasıl şey savunacaklar Doğrusu bilemiyorum Çünkü iş biliyorsun en son şey varmış durumda Bu sefer de Kız erkek öğrenciler, bekar öğrenciler aynı evde kalıyor. Bu büyük sorun yaratıyor. Burada da dün akşam da televizyonda izledim yani Adalet Kalkınma Partisi sözcüleri aslında ne diyeceklerini bilemiyorlar. Olayı getirdiler apart otel meselesine. Tam nedir bu apart otel meselesi bilmiyorum ama orada bir boşluk varsa tamam bu düzenlenebilir. Ama e, yani e, işte bunu toplum kabul etmiyor biz fikrimizi söylemeyecek misin söyleyin fikrimizi ama e, bunu başbakan valilere bir talimat olarak Adana valisi galiba zaten demiş biz evet. talimat kabul ediyoruz demiş e, ne yapacak? Gidip evleri mi basacaklar? Ne yapacaklar yani? Ee, bu başka yani çok çeşitli boyutlarıyla kaygı verici ama bence bu şeyi gündemimizi de alıp götürmesine de hacak etmesine de izin vermemek lazım. Yani şimdi Emlakçılar derneği de İstanbul Emlakçılar Derneği'nden de bir destek gelmiş. Öyle mi? Evet yani ahlak bekçiliğine soyunmuşlar ve o da emlakçılar odası yöneticisi dikkatli davranacağız ev sahibi için sorun olmasa da biz kiralamayız diye bir açıklama yapmış mesela. Allah Allah. Evet, yani neye göre kime neye göre kiralamayacak? A ahlaklı, ahlaksız ayrımı yapacaklar herhalde. Hayır, yani bu bu bu o, o, olağanüstü bir şey ya. Bu giderek tabii bu bir aslında totaliter şeyin Aa, özgü e, totaliter rejimlere Totaliter devlete özgü bunlar Semptomlar evet, Çünkü yani. reşit insanlara bir de şu söyleniyor Yani e, Anne babalar efendim Endişeliler Ya kardeşim 18 yaşını geçmiş Reşit çocukları da Anne baba lafını dinletemiyorsa Bunu devlete mi havale ediyor Yani laf dinletmek için Nasıl e, Yaşayacağına dair yaşam tarzına dair o reşit insanların çocukların şeyine kararını biz biz şey demiyoruz çocuklara empoze demiyoruz bir yaşam tarzı onlar kendi kafalarına göre bir yaşam tarzı şey etmiş durumdalar seçmiş durumdalar şimdi bunu da baş etmek için biz devleti devleti yardıma çağırıyoruz yani söylemin özeti bu Evet zaten Erdoğan da kendisi de başbakan Erdoğan da sürekli olarak devleti yardıma çağırıyorlar. Biz evet. buna müdahale edeceğiz diyor fakat sadece kendi şeyi açısından yani bu özel yaşama müdahale değildir diyor. Bunu da tek literi kendi sözü oluyor. Yani bütün gerek anayasada gerek yasalarda tartışılabilecek bir tarafı yok yani. Şimdi benim tabii yani beklentim tahminim bu ayaklarına da ulaşacak yani. Bu hikaye bu zinada olduğu gibi geçmiş işte gibi kaç yıl önce. Çünkü hakikaten burada ne önlem getirmeye çalışırlarsa bu anayasayla çelişecek. Yani anayasanın özel e, yaşamı e, koruma altına alan e, ilkeleriyle çelişecek. Evet, 20. maddesi. Ayrıca Avrupa taraf oldu. Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi. Hatta ne diyor? E, yani özel e, hayatın korunması tamamen dokunulmazdı. Tamam. dokunulmazdı. Evet. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 17. maddesinde Turgut Tarhanlı Bilgi Üniversitesi'nden bunları söylemiş yani ihlal halinde Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, tabii zaten şey, Avrupa'da meydenmiş. uyarmış yani yani, de, de, Demiş ki demokratikleşme paketinde işte bunu söylüyorsunuz yaşam tarzlarına filmimle karışmama bilmem ne yani bunu, bunu bunu tekrar hatırlatıyoruz size yani bunu bunu dikkate alın bu Evet Avrupa Birliği de, Komiseri görmüş işte de bunu yapmış yani paketin Temel unsurlarından birisi, bireylerin yaşam tarzı ve özel tercihin korunması diyor. Yani evet. evet. Tartışılacak Şimdi, bir tarifi. Bununla bir tarafı... direkt çelişecek. Şimdi içinden çıkamayacaklar. Yani bence bir, bir, bir, bir şey olacağı yok ama yani yasal düzeyde bir, bir şey olacağı yok. Yani bir, bir şey ne düzenleme dediğim gibi yaparsa yapsın bu çelişecek, daha büyük sorunlar çıkacak. Onun için işi oraya bence vardıramayacaklar. İşte belki bu apart otel, mapart otel demeye başladılar. Neyse o oradaki hikaye. Anladığım kadarıyla işte ne otel ne de kiralık daire, hani uzun süreli. Bu ikisi arası bir şey olduğu için orada belki bir yasal boşluklar var. Neyse onlarla yetinecekler herhalde o yasal boşluğu doldurmakla. Çünkü ama şu olacak, durumdan vazife çıkartacak şimdiki. İşte emlakçı, lar derneği mi vazife, zor vazifesi çıkarttı evet, kendileri tabii vali de bir yandan vazife ha, çıkartacak valiler kim durumdan vazife çıkartacaklar polis durumdan vazife çıkartacak o, şey apartman şeyi e, Sabri Beyleri ondan sonra e, şey e, canlanacaklar e, şeye gelecekler aşka gelecekler e, başlayacaklar vay işte filan numaralı dairede İşte bir kız öğrenci, iki kız öğrenci kalıyordu buraya erkek arkadaşları da giriyor çıkıyor falan. Biz bu rejimdi müdahale edelim. Bunları atalım buradan demeye başlayacaklar. Yani korkunç bir cadı avı. Evet. Yani ya bu çok tarihte çok sık örneklerle evet. rastladığımız bir şey. Yani bir de başka bir haber var bugün 10 günde 150 apart otelin kapatıldığına dair de bir şey var. Evet. Ev Turizmi Derneği Başkanı'nın yaptığı bir açıklama. Yani ruhsat sahibi almak için defalarca başvurulup cevap alınamadığını söylemiş evet. ve baş otellerle ilgili başmakalar şikayetler gitmiş olduğu söyleniyor. Ya işte, tamam, şimdi apart otellerle uğraşacaklar. O da açıkçası tam durumun ne olduğunu bilmiyorum. Ama oradan öte pek gidebileceklerini sanmıyorum. Ama bu cadı avı tabii çok şey, çok vahim yani bu, bu toplumda hakikaten şeyi kışkırttı. başbakan onu doğrusu söylemek lazım. Bu muhafazakarlık o gelenekçi ahlakçı şeyleri, damarları anlıyor musun? Harekete geçirdi. Evet yani ahlak şeylerle, elden bu gidiyor. bunları mi? harekete geçirdi. Bu tehlikeli bir şey. Yani eee çok tehlikeli bir şey. Çünkü daha mikro düzeyde çatışmalara yol açacak. Evet. Yani bir de tabii bunun bizim programın çerçevesini maalesef aşan bir yönü de var. Yani bu bakanları da kendisi tamamen ters düşürdü. Bülent Arıncı mesela evet. ya da, da milletvekili Yalçın Akdoğan'ı baş danışmanı. Yani onlar ters kaplumbağa durumuna düşmüş oldular böyle. Yani absürt bir durumun tamamen ortasındayız ama dediğim gibi tehlikeli boyutlarda kazanabilir. En bence sakıncalı tarafından açıdan gördüğüm ana gündemi, çok daha önemli sorunları başta bu işte kömür gibi çevre meseleleri kıyamet koparken ortalıkta gündemi de gölgelemesi, karartması ve bambaşka bir yere çekmesi ihtimali var. Evet, e Tabii haklısın yani gündemde aslında bu şey bile dediğim gibi bu yaşlanma sorunu bile rasyonel bir çerçevede tartışılabilirdi. Ama iş endazesinden çıktı tamamen yani biraz önce de söylediğim gibi ya kadın çalışan kadın sayısını bir kere şunu söyleyeyim ya aklıma geldi dinleyicilere şu bilgiyi de aktarmak lazım. Kadınların iş gücüne katılımında Bir hızlanma oldu son iki yıldır Yani bir taraftan da Aslında toplum o, o dar kabukların Dışına çıkmaya başlıyor Ve özellikle eğitimsiz kadınlarda Bu artış çok kuvvetli Şimdi Bunun nedenlerini Çok iyi bilmiyoruz ama şöyle söyleyeyim yani Kriz öncesinde Kadın iş gücüne katılım oranı Yılda aşağı yukarı 0.8 puan Yüzde puan artıyordu Yani şöyle basitleştirelim Örneğin %25 iken bir yıl sonra %25.8'e çıkıyordu bu oran. İşte dedim ya biraz önce İtalya'da, Yunanistan'da %55, biz %30. Şimdi bu bir puanın üzerine çıktı son iki yıldır. Şimdi bu 10 yıl örneğin böyle gitse %40'ın üzerine çıkar Türkiye'de iş gücüne katılım oranı. 10 10 yıl içinde. E, tamam %55'e daha mesafe olur ama %30'dan %40'ın üzerine çıkması demek neredeyse yani iki katına yakın e, çalışan kadın sayısında artış demek. Şimdi bu tabii toplumu dönüştürücü, e, modernleştirici de bir gelişme aynı zamanda çalışan kadın sayısının artması e, toplumda. Dolayısıyla bir taraftan bu, bu iyi bir gelişme Ve bu ister istemez toplumdaki bu şeyleri normları da Ahlak normlarını da dönüştürücü değiştirici olacak Fakat bu tabii bir şiddetli bir şekilde ceryan ediyor bu dönüş Ve bunu da şey körükledi adeta Başbakan bu ahlakçı yaklaşımla ee, Orada hakikaten Türkiye bence sosyolojik olarak Aa, ve tabii bunun siyasi iz düşümleri itibariyle çok ilginç bir önümüzdeki 10 yıl geçirecek ee, Bütün bu şeyleri tabii biz de inşallah ilgili izleyeceğiz. <gülüyor> evet trajik komik bir durum yani gerçekten <gülüyor> fazla da yani çok fazla konuşulacak şey var ama bir yandan da bu konuşmaya dediğim gibi esirde olmamak ve bu konuya ve ana gündem maddelerini takipte de, mücadeleye devam etmekte de başka bir yarar var tabii. Elbette. Peki çok teşekkürler. Ben Teşekkür Sifattin. ederim. Görüşmek İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat